Elhamdülillahi nezih hadanâlihâza ve maa kunnâ alinehtadiyel evlâin hadanallâh. Famaa tevfîqi ve a'tisâmi lillâh billâh. Lequad jâet Rasul Rabbina bihaqq. ala Rasulina Muhammed. Sallu ala tabib Muhammed. Sallu ala şefii'i Muhammed. A'udhu billahi s-sami'u min ash ربي أعود بك من نمزات الشياطين أعود بك ربا يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم ألا إنا ولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا واتقون صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم مبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين واستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا لموت Dafat etmeniz için Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın eylesin Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Sizden sonra gittiğim seferle ilgili bazı kısseler size anlatacağım inşallah. Allah-u Teala Hazretleri büyüklerin kısselerini anlatmakla hepinize onların feyzini, himmetini nasip eder. عِنْدَ ذِكْرِ الصَّالِحِينَ تَنْزِلُ الرَّحْمَةِ Allah dostları, salihler. Tevin anlattım bak salih efendiler, atları üstünde. Salih demek iyi insanlar, Allah'ın dostları. Onların atları anıldığı yerde rahmetler yağmağa başlar. İsimlerini söylesen rahmet iner. Bu ne demek? حَكَيَاتُ Salihin, جُنْدُمْ min جُنُودِ اللّٰهِ تَعْلٰى Allah dostlarının menkıbeleri Allah dostlarının hikayeleri hikaye deyince masal zannetmeyin Arapçada yani kıssa demek nedir? Allah'ın ordularından büyük bir ordudur. Onları dinlemekle büyük kuvvet gelir manevi himmet gelir ruhaniyetleri hazır olur ve şefaatlerin yardımları nasip olur buradan Indik Taşkent. Taşkent Özbekistan'ın da başkenti. Orada ki ziyaretlerimizde en mühimi zen, zen zenci ata. Kattesallâhu sirrahû. Ahmet Yesevi Hazretleri duydunuz. O da meşhur. Ahmet Yesevi Hazretleri'nin halifelerinden hepsi Yusuf Hemedani Hazretlerinin halifelerinden başta Yusuf Hemedani öyle bir veliydi ki bir gün otururlarken bir zat içeri girdi Ona gizli bir müracaat etti, ondan sonra çıktı. dakiler sordular ki, bu kimidi? sizden ne istedi? Buyurdu ki, dördüncü kaç semadaki bir melekti, bir şey yüzünden ikinci kaç semaya makamı indirildi. Bütün meleklere sordu ki, ben eski makamıma neyle çıkabilirim? Dediler Yusuf ve Hemedani'nin duasını alırsan çıkarsın. Geldi beni ziyaret etti, ben de dua ettim, makamına yeniden döndü Evliya böyledir. İmai ve Rabbaniye onun için buyuruyor. مَنْ لَمْ يُعِنْهُمْ مُهَيْمِنُمْ مَخَلَاصُهُ الْأَمْرُ ف۪ي خَطَرٍ وَلَوْهُ وَمِنْ مَلَكٍ Allah Teala kime yardım etmezse, bir de Allah'ın dostları kimin elinden tutmazsa, melek de olsa işi tehlikededir. Yani akaitte ne diyor? İnsanların velileri, meleklerin velilerinden üstündür. Neden? Çünkü meleklerde ne yok? Mücahede yok, cihat yok. Cihat olmayınca rütbe yükselmesi yok. Aynı makamında sayar. Çünkü onu zikretmesi nefes alıp vermek gibidir bize. Hiç zorlanmıyor. Uykusu gelmez abdesti bozulmaz yemez, içmez, evlenmez karı, çoluk, çocuk derdi yok ama insan öyle mi der? İnsanın başına ne kadar dert var? He? o kadar uykun gelecek Allah için uyumayacaksın nefsin, canın bir şey çekecek Allah için terk edeceksin ne büyük cihat var değil mi? Bak ne diyorum adama sana 40 senedir yatakta uyumamış ya hadi 40 saat dur göreyim seni Hemen devrilirsin. Onun için bu cihadı kazananlar melekleri geçer. Zence Atâ Hazretleri'ni ziyaret ettik, o büyük veliydi, O Beydül Ahran buyurdu ki ne zaman giderdim kabri Taşkent'te ziyaret ederdim diyor kabrinden Allah, Allah diye zikrettiğini duyardım. Kabrinde zikrediyor. Allah'ın bazı dostları var kabrinde zikrederler. Benim bir dedem var o da mübarek adamdır, Allah ona acil şifa versin. Hasta oldu. O da gece uyumaz hiç. Ben bildim bileri 30 30 seneye yakındı. Ben bildim bileri gece sabaha kadar dua eden, zikreden, dua ordusu mübarek adam. Günde ne kadar zikreder Allah bilir, belki de 50 bin çeker. Siz 5000 bin 5000 kere la ilahe illallah desem size, 5000 kere çekilir o dersiniz? Elli <gülüyor> bin çeker. O da dua ed ediyor. O da sahibi bir insan annemin babası. Duası şöyle, Allah'ımdan diyor bir şey istiyorum. Devamlı oruç üzeredir, devamlı günde bir öğün yer daha yemez, az yer anneannem öleli, 40 sene yakın oldu pekar Be durur, evlenmez anca ibadet zikirle meşgul olacak dedi ki Rabbimden tek istiyorum dedim mezarda da zikretmeyin bana nasip et bak adamın duasını görüyor musun? ya herkesin bir derdi var işte onu da derdi zikir. Kabrinde zikredenler vardır. Zengî Ata çok büyük veliydi. Çobanlık yapardım bu Suratı da kuzgunu siyah. Fakat o siyahın üzerinde de bir nur var ki. Çobanlık yaparken zikre derdi. Ne kadar hayvan varsa vahşi, ehli hepsi etrafında zikrini dinlerdi. Onun kabrı Taşkent'dedir ve Şahat ı Şerife'de diyor ki bütün millet oraya akar, mezarında ne dua derlerse muratları olur. Ben de orada epey dua ettim, size de dua ettim elhamdülillah. Cemaat'ı unuttuğumuz yok. Allah için sizi kardeş ettik. Siz de bizi Allah için kardeşler kabul ettiniz. Bundan sonra ne ameldeysek ortağız. İnşallah, inşallah. Kötülüklerde değil, hayırlerde ortağız. Onun için bu yoldan ayrılmayalım. Sohbetleri sakın bırakmayalım. Aman aman aman aman. Bir kayarsın ki böyle kızak gibi. Birkaç hafta sohbete gelmesen bir de baktın ki sapıttın gitti. hiç anlamadan helak olursun yani. Ben öğrenici adamlar biliyor. Dinimiz sohbetten ibarettir. Sahabe sohbetle ne sap oldular? Sohbetsiz din yaşamaz. Kalbindeki nur söner. <gülüyor> Dinimizin ta kendisi bu sohbet. Talelemin saate Sahabe-i Kiram gel bir saat iman edelim derdiler. Bir saat iman olum sohbet yapalım imanımızı tazeleyelim demektir. Bir saat şuradaki sohbette imanımızda hiç bir leke kalmaz inşallah. Küller paslar gider. Oradan çıktık yola Severkan'de, yollarda cami arıyoruz, soruyoruz, çoğusu cami bilmez, kocaman bir kasabada bir tane cami var. 70 sene Rusların elinde kaldılar, ta 6-7 senedir kurtuldular ama inşallah işi düzeltecekler. İnşallah. Bir tane çocuk aldık, arabaya mescit soruyoruz ona. Ne tarafa gideceğiz? Sordurdum ona, Müslüman mıdır bu çocuk? Ne olduğu belli, her cins insanlar var. Müslümanım dedi. Sonra ona kelime-i şehadet okuyabilir mi? Okuyamam dedi. Hiç kelime-i şehadet bilmiyorlar. <gülüyor> 70 senedir ya o Rus gavrum Buna şaşırıyorsunuz değil mi? Türkiye'de ne haldedir biliyor musunuz? Korkarım bizim torunlarımıza da bunlar kelime-i şehadeti unutturacak. Kelime-i devlet okutturmayacak. Böyle azılı gavurlar var Türkiye'de. <Gülüyor> efendi Hazretleri anlatıyor geçen de bir kız erkek evlenmek istediler, bir de dediler dini nikahımızı yapalım, hoca çağıralım. Çokları dini nikah bilmez. Neyse bunların içinde yine bir imam var. Kızın evine çağırdılar hocayı, hoca efendi anlatıyor şimdi. Kıza soruyorum dedi, bir kelime-i şehadet getir de nikahınızı öyle kıyalım. Kalktı gitti, ben de diyorum ne yapıyor bu ya, gitti anasına diyormuş ki, ya hoca kelime-i istiyor, nereden getireceğiz, <gülüyor> zannetti ki tabak, çanak gibi bir şey, nikahta lazım oluyor. Yahu dedim evladım oğlana sen, sen bari bir kelime-i getir, e, yahu dedi ben bu evin yabancısıyım, nerede ne var ne bileyim dedi ya, <gülüyor> e işte Türkiye bu haldedir, siz gülün. Bunlar evlenecek de doğuracak da çocuklarından da hayır olacak. <gülüyor> Kelime-i şahadet ne bilsinler? Fakat yine orada sevindirici haber. Mesela bir camiye geldik akşam namazında baktım 15-20 tane cemaat var. Şimdi İstanbul'da Cihangir Sultanahmet'e gidin Süleymaniye'ye yatsı namazında kaç kişi var? Gidin 5 kişi vardır. Sabah namazına gidin Sultanahmet'te kaç kişi var? Orası 70 sene, ya bu İstanbul'un göbeği ya, 70 sene Rus'un elinden yeni vurduğu köyün başında aksanlığında 20 kişi var, hocaları sarıklı, ondan sonra caminin arkasında terek var, terekte sarıklar var, cemaat sarık sarı takıyor hep, bak Rus gavuru onları sarıktan ayıramamış, cübbe giydiler, ne kadar hoşumuza gitti, bizi görünce böyle sarılıyorlar, nereden geldi, Türkiye'den, İstanbul'dan, O atalarımız gelmiş, atalarımız gelmiş, Ağlıyor adamlar ya. Çok ikram ettiler bize. O camide. Biz Taşkent'te kaldığımız de sabah namazında 50 kişi kadar cemaat oluyordu. Cuma namazında doldu taştı. Bayram namazında dediler bütün caddeler doluydu. Maşallah ya. Yine Rus onlardan imanlarını söküp alamadı elhamdülillah. E şimdi Trakya'da öyle camiler var, Cuma'da da açılmaz. Gece herif öküzü geberdi, arada arada öküzünü bulamadı, camiden gecen gel, kokusundan duydu, kapıyı bir kırdı, öküz içeride gebermiş. Caminin kapısı açıkken girdi öküz içeri, rüzgar kapattı kapıyı, kaldı içeride hayvan Beş gün geçse camiyi açan yok. Ya? İznik'ten bir dede vardı bize gelin. Dedi ki İznik'te, İznik'te çok iyi Müslüman köyler var. Demek onun köyü bozuk. Ya ö dedi, ne olur bizim köyde bir vaize gelinde. Belki birkaç genç dedi takılır da camiye gelir. Ben ölürsem cami kapandı dedi. Hiç kimse kılmayacak. Ya. Sonra oradan gittik. 600 kilometredir Taşkent'ten çıktık Buhara'ya kadar. Yollarda da bir dura dura cami arıyoruz. Haftası olmuyoruz bir köyde bir mescit gösterdiler bize, bir acayip, su yok, bir şey yok ne yapacağız? dedik ki ne yapalım şimdi, birinin evini çalan, namazda de bir saat kaldı akşama yani, kerahata girecek bir yola çıksan daha uzun yollar, bulamazsın camişan şurada bir köylünün evinin kapısını çalalım da, bize bir su versin, apçasalım e şimdi Türkiye'de olsa, 30 kişi sarıklı, sakallı bir köyde herifin evine gidecek, ooo gericiler bastı burayı diye şikayet eder. <gülüyor> Türk milletini sarıktan sakaldan soğuttular. Cübbeşalılar çarşaf görünce öcü gibi kaçıyorlar. Ya! Onlar da kelime-i şahet okumayı bilmiyor ama sarıklı hocaları gördükleri zaman bayılıyorlar böyle. O imandandır işte. Seviyorlar, seviniyorlar. Bir tane adam çıktı şişman böyle. Dedik namaz kılacağız bize su verin. <gülüyor> buyurun buyurun buyurun hiç tanımıyor bizi. Hanımına bağırdı çabuk çay yap dedi. Fırına hemen ekmekler attı. Allah Allah. Maşallah. Bizim ekmekle çayla uğraşacak vaktimiz yok idi. Ancak namaz kılacağız. Sa sergiler serdi bize. Namazlarımızı kıldık. Çıkarken yani çay içmediniz ama üzüldü ya. Ağlayacak başımız. Cık. Mübarek adam biz de sana bir hayır yapalım. Namaz kılıyor musun? Kılmam de. Cuma kılmam dedi, bilmiyor ki birşey ya, kelve ve şahadet bilmez bir şey. Verdik ona bir il, kitap, ilmihal. Hızır Efendi hocamız rahmetli, şehit. Ölmeden yarım saat evvel, pazar günü, bizim şeferek'e vardı, bizden Bukhara'ya gel geldi. Onu çağırmış, dedi ona ki, siz Bukhara'ya gideceksiniz dedi. Bende kitaplar var, Özbek dilinden yazmış. Onların ilmihaline, bunları dağıtırsınız orada dedi bak. Onun kitaplarını dağıttık hep orada. Hayri devam ediyor mübarek. Gittik adam'a kitap verdik işte. Sonra bütün köylüler toplandı başımızda. Nereye gidecek kadın? Yollara doluyorlar. Seviniyorlar Müslüman gördükleri zaman ve öyle içleri gidiyor, gözleri uçum. Başları başları açık çoğunun. Başörtü dağıttık, keşfik dağıttık, kitap dağıttık. Arkadaşlar aldılar torbalarla. Topladık onları. Evet kelime icadet getirin. Koca millet hiç kimse bilen yok. E ben okuyayım, siz de okuyun, okudular. Kelime-i evet ben okuyayım, siz de okuyun, okudular. İşte İslam şartları, iman şartları... Bak şu namazınızı kılın, ne olur size! Kılanlar mı var beş on kişi? E siz niye kılmıyorsunuz? Hiçbir şeyden bir haberlerim. İnanıyoruz! E kılın o zaman! Bu dünyanın ahireti var. Toprağın altı var, ölmek var, kabir var. Bir şeyler anlattık ayak üstünde. Haramlardan sakının işte. Bir tanesi dedi ki şarap da haram mıdır dedi. Çünkü şaraba nasıl alışmışlar? Su gibi. Rus gavru su gibi onlara şarap akıtmış. Herkes sarhoş olsun, gençlik uyanmasın, baş kaldırmasın. Şimdi de bizim gençlerimizi uyuşturmaya çalıştıkları gibi eroin, esra okullarda. Ama Müslümanların gençleri buna tutulmuyor elhamdülillah. Bak Avrupa öyle bir hale geldi ki Zaten nesilleri kesildi. Nüfusun çoğu ihtiyar 40'tan 50'den yukarı kepermek üzere. Gençleri de çok az, onların da hepsi sarhoş. Allah verdi belalandı. Müslümanlar uyuşturalım derken kendileri uyuştular. Ya. Ne kadar mesul olacağız ahirette? Oralara kadar gidip vazetmedik. Tek tek kapı kapı gezilecek. Sen ne diyorsun ya? Adam hiç şarabın haram olduğunu duymamış ya. Kelime şahidet okumamış. Müslümanım diyor adam. Buna nasıl ulaşmak lazım? İki tane Rus vardı bizim şoförümüz. Otobüs tuttuk. Şoförler Rus. Şirket vermiş onu. O iki Rus'a bile arkadaşlar anlattı aziz. Onlar bir kelime şahidet getirdiler. Ya? Yani Rus bile diyor ki, ya diyor, bizimkiler köya Hristiyan diyor, hiç din namına bir şeyleri yok diyor ya. Bizi diyor ata hissettiştirdiler, hiç Allah falan yok diyorlar bir şey. Konuşunca inanıyor orada. Ne kadar mesuliyetimiz var ama, biz bunu idrak edemedik, bu Türkiye çok zorladık. Türkiye düzelse var, o Türkiye Cumhuriyetler hep düzelir ha, bir anda. Oraya gitsen, bu vazlar orada olsa var ya, birkaç senede bütün vilayetler akar. Türkiye'nin milleti de acayip oldu yani. İşlemiyor yani bir şey. Oralarda vaat çok geçer. Tesir eder. Buradan buranın kelleleri var ya. Allah koparsın kellelerini. <gülüyor> gitmişler oraya da. Oranın hükümetine ne diyorlar biliyor musun? Aman irtica sizde de hortlayabilir. Sakallıların sakalını kesin. Bütün gençlerin sakallı kestirdiler. Bunlar ne bozuk adam ya. Bunların gavurluğu dünyaya yayıldı be. Adamlar Rusya'nın elinden çıktılar. Yeni kurtuldular. Geldi bunlara sorular ki, Kur'an yazısına dönelim mi? Çünkü Rus'tan evvel onların yazısı neydi? buhara yazısı Kur'an. Bunlar dedi yok yok yok aman öyle kalın, öyle kalın. Kur'an'a dönmeyin. Kâhavle velâkûd. Bu ne düşmanlıktır Allah'ın dinine, kitabına, peygamberin diline ya. Ondan sonra ben de Müslümanım. Müslümanlığı kimseye bırakmaz. Haberler böyle. Ama sevindirici olan nedir? Hepsi Müslümanız diyorlar, camilerde cemaat bulunuyor, sarık cübbeyi seviyorlar. İnşallah yakında oralar çok ıslah olacak. Eskisinden ziyade bir bak o medreseleri tamir ettiler, türbeleri tamir ettiler. Bir görseniz iki giden tanımadı yani. Her taraf yeniden yapılmış. Rus'un yıktığı bütün medreşeler yapıldı ya! Maşallah! Oradan Semerkand'e ulaştık. Semerkand'de 400.000 bin alim evliya yatıyor. Ervah yatıyor. Çok büyük memleket. Rus oraya Yahudileri doldurmuş. Bu Yahudi'nin gitmediği yer yok, Rusya'da Yahudi doldu. Yahudileri doldurmuş. O alimlerin mezarlarını hep işgal etmişler, ev yapmışlar. Ehl-i Sünnet itikadımızda imamımız kim? Ebu Mansur Maturidi Hazretleri. Onu kabri semerkantte gittik ziyaret ettik. Ehl-i Sünnet'in imamı yazıyor. İki sene evvel Efendi Hazretleri gittiğinde giremedi içeri. Kabrini ziyareti. Niçin? Bir Yahudinin evinin bahçesindeydi. Sonra Türkiye'den bazı Müslümanlar gitmiş, Allah onlardan razı olsun. O Yahudinin evini kaç bin dolar vermiş almışlar. Yahudi parayı görünce satmış evi. Onlar da evi alınca türbeyi ziyarete açmışlar, orada bir de cami yapmışlar. Eğer Sünnet'in imamı böyle güzel kabri tarlada elhamdülillah. Ne demektir? Dediler Burhaneddin Merginan Hazretleri var. onu ziyarete gidelim. Kimdir o? Hanefi fıkhında Hidaye kitabı vardır, duydunuz mu? Ama bir gazete adı söylesem duyarsınız. Hiç okumayan bir gazeteyi bile duyarsınız ha. Hidaye dediğim zaman da ne bileyim Hidaye nelir? Hidaye Hanefi mezhebinin fıkhının en büyüğüdür. Onu yazan Burhaneddin Merginani, müçtehit ayarında adam. Onu kabre yerde gidelim diye bir de gittiler bir kapıyı çaldılar tak tak tak. Biz de dedik burada ne arıyorsun mezar? Bir de çıktı bir Yahudi, meğer onun evindeymiş mezar, gitmiş ev mezarın üstüne ev yapmış herif. Dedi ki bizi ziyaret edeceğiz, kabri bize göster. Ulan burada olsa, bu Türkiye'de öyle kavullar var, Yahudi'den beter yahu, adamı türbeye bile ziyarete sokmazlar ya. Adam soktu bizi evine, odalardan odalardan girdik, bir de bir odaya geldik, baktık. Dedi ki bunun altındaydı mezar dedi. Üstüne tahtalar döşemiş. Yahudi ya. Neyse orada Efendi Hazreti'yle okuduk. Mübareğin ruhuna. Arkadaşlar sordular. Kaça satarsın bu evi? Dedi altı bin dolar. Orada çok büyük para ha. Bin dolara bir çuval para oluyor orada? Oranın parası sum adı. Yüz dolar bozdurduk. Bir çuval para geldi. <gülüyor> Her yerde bereket var. Türkiye'nin parası çik erimesine uğramış ya. Türkiye'de doları bozursan hiç 100 dolara ne alırsın? Hiçbir şey alınmaz. iki ekmek alırsın. Türkiye'de pahalığı dünyada yok ya. Böyle belayı bir yere vurmamış ya. Bereketsiz yer oldu yani. Rahmet gitti. Zekat verilmediğinden bereket gitti. Müslümanların zenginleri bile zikert Fuhuş arttı, fuhuş artınca her yere veba yağdı. Bütün millet hastalıktan kırdı. Allah'tan tokat geliyor ama adam Allah'tan bilmiyor ki. Bu tokat sana nereden geldi? Ya işte diyor ben mikrop kaptım. Ya işte oradan oldu bu hastalık. <gülüyor> mikrobu kaptıran Allah, mikrobu yaradan Allah. Ne yapsam bu millete bir şey anlamaz. Yangın çıktı diyor, her yer yandı. Bu neden yandı? Ya Sikaranız Maridin'den yandı. Anladık ama bunun sebebi var. Boşuna bela gelir mi? Ne bela gelirse sizin günahlarınızdandır Allah. Adana sallanıyor. Beşik değil. Yüz binlerce insan kaçmaya çalışıyor. Vuruyor peşine bir daha vuruyor, duruyor bir daha vuruyor. Ne olacak? Ya, bu Adanalılara bu bela nereden geldi? Sorsan onlara, ya tabiat kolay işte, ya, fizik kuralı işte, kayalar oturuyor işte de yer, yerin altında sarsıntı yaptı. Ama oturamadı, dünya kurulduğundan beri kayalar oturamadı. Mevla sallan dedi mi sallanır ya, peşik gibi. İçinizde Adanalı varsa bana kızmasın. Her yerin iyisi var, kötüsü var. Adana'da da çok iyi Müslümanlar var. Allah onlardan razı olsun. Amin. Şimdi biz zene bela geldi mi, Müslümana da vurur, kâhura da vurur. Ama Müslümana ne olur? Ölürse şehitlik olur, kalırsa günahına, kefana da olur, derecesine terbi olur. Gavura, bozuk adama ne olur? Dünyada da azap, ahirette de azap olur. Adanalılar duyduğuma göre ilk sözleri Allah'a söylemekmiş. Lafa başlarlar, Allah'a, kitaba tümrüs. Ya! Yemin fajeza ceddu belaka. yere yapılan yemin memleketleri kurudur. İstanbul'da bir kişi yalan yere vallahi dese bütün İstanbul'u batıracak kadar günah. Allah acıyor da bizi tutuyor. Peki ya Allah söylerse bir adam İstanbul'da? Dünyayı batırır ya. Ama Mevla yine acıyor bu kadar bir kulağını çekiyor ama adamlar anlamıyor ki bu belalar nereden geldi. Ya İşte Seferkant'te inşallah yakında kurtuluşları var. Yahudiler hep çıkmaya başladılar. Satan kaçıyor. Allah nasip ederse o zatın kabrini de o Yahudden alınacak inşallah. Böyle niyet ettik. Ondan sonra Ruslar da geri dönüyor. Yahudiler de kaçıyor. İşte Müslüman, Özbek Türkleri, Müslümanlar inşallah yeniden dinlerine dönüyorlar. Semerkant'te çok büyük zatlar vardır. Semerkant'e aşık oldum ya, öyle güzel yer görmedim, hayran oldum. Ya. Kusem hazretlerinin kabri şerifi var. Bir kubbeleri var heybetli, bir meşayih, bir evliyaullah türbeleri var. Giriyorsun oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya, tünelden tünele, mezardan mezara, sanki dünyadan çıktın cennet. Hüthem Hazretleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Hazreti Abbas'ın oğludur. Abdullah ibn Abbas duydunuz değil mi? Meşhur İbn Abbas. Onun kardeşi, Resulullah'ın ehli beydi. sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah Efendimiz'e yüzü bakımından ve ahlakı bakımından en çok benzeyen sahabe adı Hüthem. Çocuklarınızdan birine belki takarsınız. O sahabenin adını kimse takmıyor. Uthem Maaf, Feltekse sonu Mim Uthem, İbni Abbas İbn Abbas'ı takamazsınız tabi, bu Abbas'ın oğlu demektir. Kuzem adıdır. Rasulullah Efendimizin mezarı gömenlerden, Efendimizin mezarıdaki herkes giremedi. Hz. Ali girdi, İbn Abbas girdi, Ehl-i girdi, öbürleri giremedi hiç. Hiçbir sahabe giremedi, Ebu Bebi giremedi kime düşer yakın akrabaya düşer mezara defnetmek 13'ün için Hz. Ali ve Ali Bey girdi Hz. Kuzev Efendimiz'i mezara koyduktan sonra en son çıkan adam yani dünya insanları içerisinde Rasulullah'tan en son ayrılan sahabe ya Medine neresi Semerkand neresi Medine'den kalkmış İslam'ı yaymak için Semerkand'e gelmiş biz buradan oraya 5 saat uçakla gittik Taşkent'ten oraya beş saat otobüsten gittik. O Medine'den kalktı kaç aylık yola Allah gitti şeydi o. Eyv sultan nasıl geldi buraya? Ya, bütün sahabeler dünyaya yayılmış ya. Onların bereketiyle İslam da dünyaya yayılmış elhamdülillah. Bizim gibi uğursuz adamların yüzünden evimizden ocağımızdan bile İslamiyet çöküldü gitti be. Çok çocuğumuza laf anlatamıyor. Nerede kaldı ki dünyayı gecib İslamiyeti yaymak vazifemiz? Nerede? Evet Hazreti Kutem ziyaret ettik öyle bir kabri var aman ya Rabbi diri camı kabri şerifi yani feyizlerin menba Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beyti en yakınız onun hürmetine çok istedik onunla tevessül ettik Allah şu Türkiye'de yeniden İslam'a serbestlik verecek inşallah <gülüyor> o büyük şehit sahabe hürmeti size de orada dua ettik elhamdülillah oradan Hubeydullah rar et semerkandi çok tabi ziyaretler ben kısa söylüyorum Hubeydullah rar o ne büyük veli bütün dünyanın padişahlarını dize getirmiş adam evliyaullah da tek başına bir orduyu yenerdi ha maneviyatıyla yüz bin tane orduyla bir komudan semerkandi sardı Semerkand o zaman surlarla çevriliydi. Semerkand'in padişahı da Obedullah Hazretleri'ne bağlıydı. Dedi ki Efendi Hazretleri bizim bu orduya karşı gücümüz yok. Bütün vezirlerle anlaştık dedi. Kaçacağız falan yere çıkacağız. Obedullah <gülüyor> Hazretleri dedi ki kimse yerinden oynamasın. Eşyaları da toparlamışlar tam. Kaçacaklar. Herkes indirsin eşyasını dedi. Allah'ın izniyle yüz bin kişi buraya giremez dedi. Yüz bin kişi ne büyük tasarruf sahibi. Vezirler dediler ya bu adamın sözüne bakacağız burada hepimiz öleceğiz dediler. Padişah dedi ki hayır dedi bu zatın sözünü dinleyeceğiz dedi. Dinledi hakikaten yüz bin kişilik ordu ta gelmeden bir veba bütün atları geberdi. Bütün o askerleri daldı gitti ya. Sen evliyaya dayanırsan ne olursun. Ubedullah Arar Hazretleri haç farz olduktan sonra bir kere haççı kaçırmamış. Her sene gözünü yum doğru Mekke. Her sene Arafat'ta gözünüyor. Neyle gidiyor? Tayin mekan. Ya. Sizin füzeleriniz daha onlara yetişemedi. Büyükler. Bir kere ne yaptı biliyor musun sen onu? Bu Arar Hazretlerinin en büyük kerametlerinden, tasarruflerinden raşahat-i şerifede, nefatulünse yazıyor bunlar. Nefatulünç dedim size bir kastı olsa tanırdınız onu. Molla Cami Hazretleri anneseridir. Molla Cami dünyanın en büyük alimidir. Bütün ilimlerde eşsiz bir zatıdır. Ben beyaz sakallı yaşlı adam. Duydu Semerkant'te o büyük var. Gideyim de ondan ders alayım. Geldi ziyaretine gelirken cebinde de iki kuruşu var. Gariban o iki kuruşu da kaybetmeyeyim diye öyle sıkı sıkı çaldırıyorum diye. Köprüden geçerken aman düşmesin suya daha bulamam parayı diye takmış kafayı. Geldi Ubezma arazinin tekkesine bir de baktı ki o kadar zengin saltanatı var mülkü var ya bu kadar zengin adam nasıl evliye olmuş ya kalbinden geçirdi. Bir de huzuruna ziyarete girer girmez döndü ona dedi ki mübarek bizim bu kadar mülkümüz var ama dedi senin cebindeki iki kuruş kadar bizi meşgul etme dedi. <gülüyor> Aman ya Rabb'i dedi bu evliya adamın kalbine girerler dedi. Ben beyaz sakalıyla dünyada en büyük alim Molla Cami. Kattı dedi gir. Beyaz sakalımı tekkende süpürge yaparım dedi. Ağladı ve ona bağlandı. Ne büyük alimler zapt ettiler. Kralları zapt ettiler. Tarikat-ı Aliye'mizin pirleri ne büyük veliler. Bir gün, Hoca Kasım Hazretleri anlatıyor, çok daha halifeleri var, o böyle dünya yayılmış. Perşembe günüydü, tam öğlen saatinde. Dedi ki, benim dedi, boz bir atı vardı. Getirin atımı dedi. Ketirdiler. Çıktı yola, ikvanları da peşinden. Bir bağa geldiler, burada durun daha benimle gelmeyin. Gitti bağda, Koca Kasımaz nere olacak işte ihvanından ya halifelerinden biri öyle seyrediyorum diyor arkadan kâh atın üstünde görünmüyor kâh görünüyor. Başladı diyor atla bir sağa vuruyor bir sola vuruyor böyle ortalığa cenk yapar gibi tek başına biz de anlamadık bir şey ne oldu. Bir de döndük dedi geriye. Bir zaman sonra efendi hazretleri geldi atın üstünde, bütün ihvan merak etti, efendi hazretleri nereye gitmiştiniz? Dedi ki, Konstantin, yani İstanbul, Konstantin surlarının önünde Osmanlı padişahı Sultan Mehmet, gavur ordularıyla karşılaşınca dedi, darlandı, benden himmet istedi. Bizim de ona yardım etmemiz gerekti dedi. Semerkant nere İstanbul'a? Bir an daha Gelmiş burada Fatih Sultan'a göründü. Fatih Sultan'ın yanında vezirleri var, vezirleri görmüyor tabi. Fatih Sultan görüyor. Fatih Sultan ne büyük veli görüyor musun? Le tübtenel Kostantiniye tüveleniğmelemi o emir o haveleniğmelceşü dâlikelceş. İstanbul'un fetheden komutan ne güzel komutan? O asker ne güzel asker? Resulullah'ın met ettiği padişah ve asker. Bunlar Osmanlıları beğenmiyorlar. Sizi kim beğendi be Reziller? Fatih, o zatı peygamber met etti. Fatih Sultan'ı bu ara biraz met ettim. Bir arkadaşımıza zuhuratta göründü. Kandil gecesi bosta'da Aksa camisinde Fatih'in ruhaniyeti geldi. Met ediyoruz ya, ona bahsediyoruz. Memnun oluyor bizden. Komşumuz burada mübarek. Ya! Şimdi vezirlerin görmüyor, o Beydulahra Hazretlerine diyor ki Fatih, efendim diyor sizi çağırdım imdadan için Çok kafir ortusu vardır, nasıl baş Bu O Beylahra Hazretleri de cübtesinin koltuğunu açıyor, kolunun ucunu böyle, bak şuradan içeri diyor Fatih. <gülüyor> Bir bakıyor içeri, bütün sahraalar dolusu asker ordu toplamış. Dedi bunlar hep manevi ordulardır. Hepsi sana yardıma gelmiştir. Hiç merak etme dedi. Çık şu tebeye, Davula üç kere vurdur. Düdüğü de öttür. Düşmana saldır. Harp başlasın dedi. Vezirler de diyorlar ki Fatih herhalde harbin heyecanından kendi kendine konuşuyor diyorlar. Kimle konuşuyor bu adam? Onunla da şaşırdı. Çıktı tepeden. Harp emrini verdi. Fatih Sultan anlatırmış oğlu Beyazıt'a. Semerkant'ten bir zat dedi evliyadan geldi bize yardıma dedi harp yapılırken gördüm bir sağa saldırıyor bir sola saldırıyor dedi harp bitti daha göremedim onu dedi bak öğlen namazında harp bitti Semerkant'te tekkesine döndü ne gazete var ne televizyon var ne haber var dedi ki İstanbul feth oldu elhamdülillah dedi haberi verdi Semerkant ha. o velilere dayananlar mahlup olur mu? Hazreti Fatih'in dayanağını anlayın Akşemseddinlerle, velilerle, ne velilerle kazandı? Ulemaya, evliyaya istinadım var benim. Fatih diyor ki benim Allah dostlarına, alimlere diyor dayanağım var. Bunlar gibi Amerika'ya dayanmıyor. Amerika'ya dayanırsan işte böyle rezil olursun. Evliyaya dayanırsan Aziz olursun. Bir çağ kapatırsın, yeni bir çağ açarsın. Gemileri karadan yürütürsün. Topları Dünyanın görmediği topları dökersin, fende teknikte hangisi Fatiha'ya yetişti? Ama ne zamanki gavurlara uymak başladı? İşte böyle gücümüz, kuvvetimiz, heybetimiz beş paralık oldu. Allah yeniden eski heybetimizi bize iade etti. Hubeydullah Hazretleri vefat ettikten çok sonra halifelerinden birisi İstanbul'a geldi. Bunu duyan padişah Beyazıt. Fatih ölmüş. Beyazıt oğlu geçmiş. Onu sarayda ağırladı kabul etti. Ya dedi şeyh efendinin dedi beyaz bir atı var mıydı dedi. Vardı dedi. Şekli nasıldı dedi tarif etti. Babam Fatih Sultan da anlatırdı. Semerkant veli geldi. Aynı bu şekil tarif ederdi bize yardım etti İstanbul'da. Görüyor musun? Ubeydu Hazretleri'nin kabri öyle bir güzel yerde ki Allah size de ziyaretin nasibesi. O çınarlar, o havuzlar, o medreseler, aman ya bir cennet ya! Bir feyiz geldi orada, bir tesirlenmek geldi bize, bir hal geldi bize. Dua dua dua huzurunda. Çok sığındım elhamdülillah, Allah onların himmetine sokar bizi için. Ama hangi evliyaya müracaat ettikse, Efendi Hazretleri başta Türkiye için, sizin için, Müslümanların muhafızası için, Hepsi dediler ki Şahı Nakşibend Hazretlerinin kabrinde isteyin Orada size istediğiniz verilecek Hepsi oraya havale etti. Oradan geçtik i̇mam Buhari Bukhari Hazretlerinin kabrine İmam-ı Kur'an'dan sonra En sağlam Kaynağı yazan Sahih-i Bukhari Duydunuz onu? Onu duymayan zade hiç yaşamazsın. <gülüyor> Böyle büyük bir kitap yazdı, bize bıraktı. Onun hakkında da çok kışseler var. Oradan daha büyük ziyaretlerimiz oldu elhamdülillah. Daha Bukhara'ya gelmedik. Gucduvan'a uğranacak, oradan Bukhara'nın köyleri, köylerdeki Bukhara meşayih ziyaretleri, oradan Şahin Hazretlerinin ziyaretleri inşallah. Şimdi ezanlar başladı. Bir daha sefer hep bunu devam edeyim. İmam-ı Buhari'den anlatacağım. Şeyh Ahmed'den anlatacağım. Çok velilerden anlatacağım inşallah. Elhamdülillahi ruhu salatu ve sallallahu aleyhi ve alihi ve sahbihi ve rahmetullahi ve rahmetühu cemaat. El Fatiha.